Tegabun suresi Medine'de inmiş olup 18 ayettir. Tegabun büyük duruşmanın olduğu kıyametin isimlerinden biridir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüslihulillahi ma fis semawati ve ma fil ard. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Hakimiyet O'nundur. Bütün hamdler ve övgüler O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. <gülüyor> Sizin hepinizi yaratan O'dur. Öyleyken artık kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Allah yaptığınız her şeyi görür. خَلَقَ Allah, gökleri ve yeri gerçek bir maksatla, hikmetle yarattı. Sizi yarattı, hem de size güzel güzel suretler verdi. Dönüşünüz de ona olacaktır. <Gülüyor> o göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi de bilir. O sinelerin özünü, gönüllerin ta künhünü de bilir. Daha önceki inkarcıların başlarına gelen olaylardan haberiniz olmadı mı? Onlar yaptıkları işlerin cezasını dünyada çektiler. Ahirette de onlara gayet acı bir azap vardır bil böyle oldu çünkü peygamberleri onlara açık açık delillerle geldiler fakat bunlar Bizim gibi bir beşer mi bize yol gösterecekmiş? Dediler. Onların nübüvvetlerini inkar edip sırt çevirdiler. Allah da müstagni olduğunu açıkladı. Gerçekten Allah, ganidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün ögülere layık olan O'dur. Zâmellezîne keferû ellen <Gül> Kafirler, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Yaptıklarınız size tek tek bildirilecek ve karşılığı verilecektir. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Fe'aminu billahi ve resulihi ve'n-nuri'l-lezî enzelnâ. Vallahu bimâ ta'munûn habîr. O halde Allah'a, Resulüne ve ona indirdiğimiz Nura Kur'an'a iman edin. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.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 Gün gelir, Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onun fenalıklarını, günahlarını siler ve içinden ırmaklar akan cennetlere hem de devamlı kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. Dini inkar edip, ayetlerimizi yalan sayanlar ise, onlar da devamlı olmak üzere cehennemliktirler gidilecek ne fena yerdir orası. Ma min illa yehdi şeyin alim. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'ı tasdik ederse Allah onun kalbini Hakka ve doğruya açar. Allah, her şeyi hakkıyla bilir. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki, elçimizin görevi sadece açık bir tebliğden ibarettir. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler. Ya eyyuhallezine amanu inne. Ey iman edenler eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da çıkabilir. Böyle olanlara karşı dikkatli olun. Bununla beraber müsamaha eder. Kusurlarına bakmaz, onları affederseniz, bu da sizin için bir fazilettir. Çünkü Allah da gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz kusurları bağışlarsanız, o da size öyle muamele eder. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجُرٌ عَظِيمٌ Mallarınız, evlatlarınız, sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükafat ve mutluluk ise, Allah nezdindedir. Onun için, Gücünüz yettiğince Allah'a karşı gelmekten, haramlara girmekten sakının. Hakkı dinleyip itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak hayır yolunda mal harcayın. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse, asıl felaha erenler işte onlardır. اِنْ تُقْرِضُ اللّٰهَ قَضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ ve وَيَغْفِرْ eğer Allah'a önünç verirseniz, O sizin için, O'nun karını kat kat arttırarak verir. Hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah, şekürdür, halimdir. Küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükafat verir. Müsamahakardır. Cezalandırmada acele etmez. Âlimul gaybi ve şehadetil azizul hakim, görünmeyen ve görünen her şeyi bilir, o azizdir, hakimdir, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.